Elhamdülillahi ve kefa ve ssalatu ve selam ala seyidina elmustafa ve ala alihi ve, ve sahbihi ve men icteda behum ve bitariqatihim ihteda Bugün 26. ders. İman dersinin 26'sincisi. Eee iman imanı eksilten sebeplerdeydik. Devam ediyorduk. Eee okuyalım. Kötülüğü emreden nefse uymak ve onunla mücadele etmemek. Evet. Şimdi biz bundan önce kaç tane sebep e, zikrettik? Şimdi kötülüğü emreden nefis. Nefis nedir dedik arkadaşlar? Nefis şeytanın insana tek giriş noktasıdır. Bunu elimizde tutsak şeytan bize giriş yapamaz. Bunu şeytana teslim etsek o zaman şeytan oradan giriş yapar, istediği meseleyi bize işletir. Onun için nefis çok önemlidir. Nefis Allah Subhanahu taala nefsi yarat, yaratmış, insan oğlunu oradan ibtle etmiştir. Nefis nedir? Amaretun bis. Kötülüğü her zaman nefis ne yapar? Emreder. Eğer nefsi şeriat'a uydursak ama böyle nefsi bıraktın serbest tam o bir tarafa kayar. Ehli batıl tarafına kayar. Ama sen ne yapacaksın? Zorunlu tutacaksın. O kayacaksın, çekeceksin rayı. O kayacaksın, çekeceksin rayı. Nefisle mücadele hiç bitmeyecek. Asas olan nedir? Nefisten mücadeledir. Nefisten mücadele hiç bitmez. İnsan oğlu doğduğu günden nefisten mücadele eder. Ama mükelleflik anında bütün hatalar onun üzerine ne oluyor? Onun üzerine işliyor. Onun için nefis mücadelesi çok önemlidir. Biz ne yapacağız? Önce nefis nedir bileceğiz. Onun şeylerini alacağız. Ondan sonra biz nefsine mücadeleyi ortaya koyacağız. Nefis nedir dedik? Nefis insan oğlunun insan oğlunun en önemli giriş noktasıdır. İnsan oğlu oradan ne verir? Kendisini ele verir. Kime verir ele? Düşmanına verir. Nefis şeytanın, düşmanımızın kapısıdır. O kapıyı biz açtık. Eee düşmana adam bizi gaflete atar. Ama ne yapacağız? O kapıyı açacağız. O kapıyı açmayacağız. Sağlam tutacağız. Tutmanın da yolunu bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Çünkü nefis düşmanımızın tek Allah izin vermiş tek yoldan bizi hacim alabilir. Biz ne yapacağız? O nefsi Allah'ın şer'ine uydurduğumuzda o kapıyı sağlam alırız. Ondan sonra o kapıyı kapattık. Düşmanımız ne yapacak? Eli tetikte bizi bekleyecek. Ne zaman gaflata vardık, ne zaman nefsimizi ona şey yaptık, teslim ettik, o zaman hemen giriş noktası bulur, alır. Yani düşmanımızın eli tetiktedir. Kapıta durup nefsi bekliyor. Sen eğer ona bir şer'i zırh çekmişsen hiçbir şey yapamaz, giriş yapamaz. Eğdi nefse girdi, düşmanımız ne yapacak bize? Nefse girdi, orada yuva yapacak. Gelir birden yuva yapar, işgal mı eder seni? düşman gelir, insanın evini işgal eder. Resmen çık dışarı dışarıya sen atıyorum dışarıya. Böyle değil. Bu düşman sinsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kanımızda nasıl e, damarlarımızda kan yürürken biz hissetmiyoruz. Şimdi bedenimizde bizim ne var? Bir motor var. Motor çalışıyor. Devamlı çalışıyor bu motor. Kan pompalıyor. Devamlı bir şey var. Yani tübbi bir şeye bağlasalar bizi bir sisteme Böyle gürültüdür, fabrika gürültü. Ama biz hissetmiyoruz. Şeytan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, böyle kanımızda yürür, işler bize, biz onun ne oluruz? Hissetmemeyiz. Ondan dolayı gelir taktırmadan senin yerleşir yerinde. Hiç demez de, öyle cahil düşman değil iblis. Demez ben sana attım bu benimdir. Ben mis hayır. Sins olur. Diyecek bir yer senindir. Ben senin misafirinin. Ben sana yardımcıyım. Sen istediğin şey gibi her şey mülk senindir ama böyle yapsan daha fayda verir. Ben seni fiçir veririm. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ne yapar? İstediği gibi. Eydir nefise yerleşti. Ondan sonra ne yapacak? Nefise yerleşti insanın ilim merkezi, bilgi merkezini ele geçirecek. O da nedir? Beynidir. Aklıdır. Aklı ele geçirir. Bak, direkt akla gelemez şey, İngiliz. Şeytan direkt akla gelemez. Ne ile gelir? Nefis vasıtasıyla girer akla. Cilde aklana yapacak, o zaman istediği şeyi yerleştirir seni. Çünkü iblis nefis vasıtasıyla seni dinden çıkartamaz. Seni ne yapar? Mahsiyat işletir. Ama seni dinden çıkartmak için kendisi düştüğü hataya düşünecektir. O da nedir kendisi düştüğü hata? Allah'ın emrine emir katmaktır. Allah'ın emrine akıl, mantık, hürriyet yürüterek karşı gelmektir. Bu zaman ne olur? Seni bu daya getirdi bura hedefe ulaştı. Sen ne oldu? Gaflete düştün, işin bitti. Şimdi biz Allahu Teala bize ayetlerde uyandırmış. Neyi uyandırmış? Nefisten dikkat edeceğiz. Çünkü nefis nedir? Amaretun <gülüyor> bisu. Her zaman nefis kötü emreder. Bir nefsi fıtrat üzerine bıraksan her zaman istediğini yapar. Nefis çocukçuvadır. Eğer sen o çocuğu düzeltsen düzel, elini kaldırsan üzerine bile gider kötülüğe. Daima elimiz üzerimizde olacak nefsin ne zamana kadar? Ruhumuzu teslim edene kadar. Ama Allah bile olsan, sahabe sevgisine çıksan nefsini el elini nefisten çekmeyeceksin. Peygamberler bile nefsi seni iptile olmuşlar. Bir sürü peygamberler nefisten iptila olmuşlar. Nefsinde nedir? Bütün dünyanın nimetleri nefsin iptila alanıdır. Babamız cennette neyle iptil oldu? Nefisten iptil oldu. Ne dedi? İblis ona geldi. İblis onu şimdi baş düşmanı ilan etti. Çünkü onun yüzünden ne olmuş? Kavılmış. Ne ilan etti onu? Baş düşmanı. Nereden girdi ona? Nefsisten girdin. Ne dedi? Ya dedi bu ağac önemli değil. Ye yeme. Ama bu ağacın bir sırrı var. Bu ağacından yesen sen ebedi kalırsın. Ölüm görmersin. O da nefsine uydu. Aklına uymadı bak. Babamız aklına uymadı. Nefsine uydu. Gaflatan birden gaflat avlandı. Giriş yaptı. Ama Allah Teala ne yaptı? Onu kurtarmak için Hazreti Adem'in uyandırdı. Ondan sonra ona ne verdi? Tövbeni öğretti. Tövbe etti ama ceza da kahır üzerinden? Kahmaz. Ama onun cezası Allah'ın rahmetinden atıldı çünkü akla girmişti iş. Babamızın cezası nedir? Yere inip intihal tarlası hayat başladı. Yani büyümeye basıldı, sıyat çalışmaya başladı. Kimi için? Babamızsın. Sonra onun tan gelen zürriyet için. Bugüne kadar devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek. Bu bir nedir? Bir imtihan tarlasıdır. Bu imtihan tarlasında da nefis en önemli rol oynar. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Bu nefsi uyuduğumuz anda imanımız ne olur? Aşağıya vurur. Öyle te teslim olsak nefse dibe vurur. Çok da teslim olsak ordan gidiş hep aklımıza Bu sefer ne olur? Allah kurusun iman da gider. Onun için biz dedik imanımızın yani bu içi tereflidir. Nefsi iman doldurdun imanın artar. İman eksilse yerini ne doldurur? Kötü ameller. Nefse uyulmak ameller nedir? Çifrin bölümleridir dedik. Olar girer. Biri girdiğinde o birisi bulunmaz. Ondan dolayı arkadaşlar biz ne yapacağız? Nefsi elinizde tutacağız. Nefsi elinizde tuttuktan sonra Allah'ın izniyle bizim imanımız ne olur? Eksilmez. Bir de tutmak da yetmez. Destek alacaksın. Neden alacaksın? İmanı artıracak amellerden. Yani sadece durdun yerinde olmuyor. Dedik bu asıntıdır. Bakın bu tura, burada burada burada zayıflatırsın onu. Ne yapacaksın? Devamlı çökünü güçlendireceksin. Güçlendirir bak neyle olur dedik? İmanı artacak sebeplerden, artan sebeplerden o da neydi? Salih amellerdi. O salih amelleri de işledik. Allah'ın izniyle imanımız artar. Nefsi onun için nefis giriş noktası olduğu için alimler buna çok dikkat etmişler. Nefis mücadelesi de en büyük mücadeledir. En büyük mücadele nefis mücadelesidir. Hatta E, rivayetlerde tabi zayıftır. Diyorlar, nefisten mücadele etmek en büyük cihattır. Hakikaten nefisten mücadele etmek büyük cihattır. Çünkü normal cihad sabr-i sa' bir saat sabredersin Allah rızası için her şey biter kısa yoldan cennete girersin. Ama sen hayat boyunca nefisten mücadele ediyorsun. O anlamda evet doğrudur. O anlamda doğrudur. Nefisten mücadele etmek kalem üzerine yazıldı. Buluk çağını insan oğlu vardı. Ruhunu teslim edecek kadar yazıyor üzerine. Onun için nefisten mücadele devamlıdır. Çok zordur. Şehvet şeyi var, yemek şehveti var, nefis bunları istiyor. Koltuk şehveti var. Bütün şehvetler dünyada ne var ise dünyanın zineti onun şey. Ondan dolayı Allahu Subhanahu ve Taala şeriate bizi Nefsi uydursak Allah-u Teala nefsi ne yapmış bize? Her şeyi mahalal kılmış. Hayır. Babamıza cennette neyi haram kırdı? Bir tane ağac. Kaç tane ağac vardır? Kaç tane nimet vardır cennette? Sayısız sayamayız. Ama Allah genidir. Bu ebedi cennet senindir ey adam dedi. Ama bir tane ağaçtan yeme. O nedir? Son bölük bir yasaktır. Ama nimet çok, yasak az. Dünyada nedir? Aynen öyledir cennetin şeyidir. Nimet ne kadardır? Çoktur. Yasaklar nedir? Elimizin sayısı kadardır. Yen geçer, yen geçmez. Yasaklar azdır. Ama nedir? Nimetler çoktur. Biz nimetleri yiyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala bizim nefsimizi her şeyden yapma, yapmamış. Ama bazıları imtihan gereği sınırlar koymuş. O sınırları ne yapacağız? Aşmayacağız. و kadar basit. Sınırları biz aşmadık ne olur? O zaman hem dünyanın cennetini yaşarız hem ahiret. Onun üç alimler demiş dünyada bir cennet var. O cennete girmeyen ahiretin cennetine giremez. Bu %100 yüz değil, tam doğrudur. Neden tam doğrudur? Çünkü mümin dünyada Allah'ın istediği gibi yaşasa bu o cennetin musakkarıdır, küçüğüdür dünya. Allah Taala kuranda diyor bak. Meyveler var muteshabih ve gayr-muteshabih. Bakarsın cennette aynı portakal var, aynen elma var ama tatları ayrıdır. Görünümleri aynıdır. O cennet ebedi bir o yapıya göre tadı var. Demek dünya nedir? Cennetin bir küçüğüdür. Onun için mesela bir bahçe bostan gördün cennetül ardır. Yerin cennetidir bu diyor. Yani cennet kelimesi nedir? Yeşillik, en güzel yer, bahçe, bostan, nehirler buna Arapçada cennet denilir. Olabilir ben bir yere bir çok güzel bir bahçem var, bostanım var, bu cennetimdir benim diyebilirsin. E yani lügatte bir mahsulü yoktu. Onun için bazen diller cennetül er. Yerin cenneti diyorlar. Bir mahsulu yoktu. Cennet lügatte de çok güzel bir yerdir. Onun için yerde insanı Mümin'in cennetidir. Burada cenneti yaşasan ama burada ne var? Burada Allahu Teala'nın nefse koyduğu sınırlar var. Kaç tane dir? Çok azdır. Mübahat kaç tane? Çoktu. Cennette ne var? O sınırlar yoktu. Burada amel var. O da nefistir. Nefis sene sabahdan diyor mu? Sabah, sabah erken kalk, uykudan evdes et, ed, soğuğu var, sıcağı var, uykusuzluğu var. Git camiden namaz kıl sabah erkenden. E zekatını ve bunlar hepsi nefse ters düşen şey, şeylerdir. Ama bunu insan Allah rızası için yapsa, Allah sevgisi, korkusu, ha? olsa kalbinde ne olur? Bunu azsan bu ibadeti yaşıyırken bundan bir tat alır, zevk alır. Sanki cennettedir. Çünkü ne yapıyor? Allah Allah Teala'nın rızalığı için bunu yapıyor. Bu nedir? Yerinin cennetinde oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar nefsi kontrol etmek için şeriatı adan zeyi bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım ki ki şeytan dedik sinsidir. Gelir bize direkt karşımıza çıkmaz. Evet nefsine yaptık, elimize aldık. Mücadele yaptık, cihat yaptık nefsimizden. O zaman ne olur? Biz Allah'ın izniyle imanımız imanımızı eksilmeden kurtarırız. Eksilmeden kurtardık otomatik olarak imanımız ne olur? Artar. Evet diğer sebep Boş ve faydasız me me meclislerde kötü arkadaşlarla oturup kalkmak Evet bu da tam imanı zayıfleten meseledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir örnek verdi Methelu celisus salih Diyor iyi bir toplumda iyi bir toplum güzel bir toplumda gitsen salih salih nedir dedik Şeriatı uyan bütün amel nedir? Salih'tir. İster din onu emretsin, etmesin, sen şeriatı onu uydurdun, o salih olur. Anlatabildim mi? Diyor örnek veriyor Resulullah. Diyor salih bir toplumdan geyri salih tali olan bir toplumun kötü bir toplumun farkı nedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü örnek çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala çok örnekler veriyor. İnsan oğlu ördekten çok güzel onlar. En yani ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Resul, e, Allah Subhanahu taala diyor Resulullah'ta sizin için en güzel örnek var. Canlı örnek. Yani Allah Teala yol göstermiyor sadece örnek de koyuyor. Sen baksana sadece uy. Senin aklın mükelleflik yok çalışacaksın nasıl uyum? Her şey var. Sadece aklın orada çalış. Evet bu doğrudur buna uyacaksın. Salih toplumla kötü toplumun farkı nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor aynen bir parfüm kokucu dükkanı. O birisi nedir? Bir demirci dükkanı. Şimdi kokucu dükkanında ne var? Girersin içeri zaten ortam kokuyor güzel. Gelirsin, alıyorsun, biraz sürersin, biraz numunelere bakarsın. Alışveriş yapmasan da diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kokucu dükkandan sene birine gelir, bir fayda gelir, güzel bir şey. Hiç almasan, sürmesen de için açılır. Güzel bir koku aldın, bir toplumdan çıktın. Ne güzeldir. E kötü demirci dükkanı. Cirsen içeri, yan üzerine demir parçası satlar. Yani ataş, çoz parçası parçası. Yan da oranın dumanı, pisliği ne olur? Bedenine yapışır, sınır yer içine iner o koku, için sıkılır. Yani deme ben kötü toplumda oturmuyorum. Kötü toplumdan böyle geçsen bile zarar var senin. Aynen demircilik çanı gibidir. İyi toplum uzaktan bile olsa sana faydası var. O zaman fekeyfe sen iyi toplumun içinden olacaksın. Oturacaksın onlarda. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor işte düz salih insanları ara. Ondan dolayı diğer hadiste ne diyor? Sadece salih insanlarla arkadaşlık yap. Yemeğini de muttaki insan yesin. Hadiste geçirdiği. Yani benim dostum bir müminin dostu sadece bir mümin olacak. Salih olacak. Bir müminin do dostu kötü olur mu? Olmaz. İmkanı yoktur. İçisi bir araya gelmez. Artı eksi gibidirler. Araya gelmez. Ne zaman araya gelirler? O mumin ona şefikat gözüyle bakar. Demek ki kontrol mumin elindedir. Ha ben geldim bu arkadaş kötüdür. Ben buna hidayete varmak için davet yapıyorum. İstediğim zaman yaparım, istediğim zaman yapmam. Ama kontrol senin elinden çıksa akıntı alsa seni ne kadar evliyaullah olsan. Bunu euliyat Biz bu toplumda başka toplumdan daha iyi anlarız. Çünkü bunda yaşıyoruz. Genelde toplumlar bizim maalesef kötü toplumlardır. Ortamımız genelde kötüdür. İnsanı alıp gidiyor. Ne kadar salih insan olsan akıntı devamlı akarsa sen duramazsın. Etkilersen. Onun için salih toplum çok önemlidir. Bunu da nereden anlıyoruz? Alimler diyorlar ki Beni İsrail'de bir tenevarmış bir adam 9-19 adamı öldürmüş. Ondan sonra bu adamı Allah hidayet kapsını açmış. Ne yapmış? Tövbeyi düşünmüş. Allah-u Teala'yı düşünmüş. Allah korkusunu düşünmüş. Ne yapmış? Tövbe etmeye çaba göstermiş. Gitmiş tövbe etsin ama nasıl tövbe edecek bilmiyor. Gitmiş, araştırmış, sormuş nerede en iyi alim var demişler filan köyde filan yerde bir alim var. Gitmiş alimin yanına. Demiş hocam ben 9-10-9 adam öldürdüm şimdi tövbe edeceğim. O da demiş olmaz. Nasıl tövbe edeceksin? 9-10'da ne koydun sen ne bıraktın? Demiş olmaz demiş. Yani şimdi demiş ben tövbe etsem kabul değil. Evet demiş. Tamam demiş o da seni de gel tutmuş kafasını onu da kesmiş. Demiş 100 olsun. Ama buna Allah hidayet kapısına emrini vermiş ya. Açılmış mı niçsin? Kim önünde durabilir? Cahil de duramaz, kimse duramaz. Gitmiş araştırılmış, bir daha Allah bu sefer doğru şahsa onu şey yapmış, hidayet etmiş. Emişler filan, çöyde filan alim var. Bu hakikaten alimdir. Gitmiş hakikaten o alimmiş. Ne dediğini biliyoruz. 1. bizim arkadaşlar gibi cahiller var ya, olmaz her şey. Olmaz demek kolaydır. Olur demek kolaydır ama rühsati, izni, fıkhı Kim verir sana? Alim verir. Kolaydır. 4 hadis, 5 hadis, ayet oku sen bu olur olmaz mı? Kolaydır. Ama bunu vakıya oturtmak bunu ancak alimler yapar. O alem ne demiş o adama? Demiş evet seninle Allah'ın arasında kim girebilir ki? Allah, Allah her şeyde affedicidir. Sadece şirk koşmaya şey affeder. Bunu biliyoruz. Olması olmazımızdır. Demiş Han: Affedersin. Tövbe et kabul olur. Ama bak alim alim olduğu için alim nedir? Hekimdir, doktordur, tabiptir. Sadece bırakmaz al bu ilacı ki devamlı kontrol altında tutması lazım. Fikir vermesi lazım. Bunu böyle alırsın, bunu yersin mi, yemezsin mi? Ne demiş o alim? Alim hakiki davetçi de olur. Hakiki davetçi de alim olur. Ne demiş? Sen bunu aldın. Tamam, tövbe ettin. Ama sen bu halde kalsan yine seni akıntı alır götürür. Bir de dönersin aynen kötülüğüne. E ne yapayım? Demişsen olduğum ortam köy kötüdür. Bu köyü bırak demiş. Ne yapalım? Dedi geç sen filan köyde salihler var. Git olardan yaşa. Olar seni tövbede yardımcı olur. Yani bu ortam kötüdür. Bu ortam salihtir. Ben kötüyüm. Tövbe ettim. Hakiki tövbe ettim. Hakika uliya Allah dostsa o ortam kötüyse burada sebat kılmam zordur. İnsan Allah-u Teala toplumsal yaratmış. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumuna birinci kuşakta nasıl yaşadılar? Çok güzel yaşadılar. Kim birbirlerine destek veriyordu? Kendi birbirlerine destek veriyordu. Bir tane hata yaparken uyarıyordular. Ama insan tek başına katsa 13 Resulullah diğer hadiste ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan bir tane yakındır ama iki tenden uzaktır. Yani bir taneye iki teneden daha yakındır. Üç tane olsan daha uzak olur senden. Neden? Sen birbirine destek verirsin şeytana karşı. Ama şey yalnız kaçsan aynen sürüden ayrılan koyun gibidir. Kalmayacaksın. Düşmanın sinsi. Kurttan daha kötü. Kurt yine yani en azından görüyorsun. Bunu görmüyoruz. Hemen alır götürürsen. Alim ne demiş? Alim ne demiş? Demiş işte bu kötü ortamdan kurtarmak için sen o Salih Köy'e gideceksin. Neyse uzatayım efendim. Adam gitmiş o Salih Köy'e niyeti %100. Barada adamın aceli bitmiş. Meleke hemen haber verilmiş. Bu adamın ruhunu alacaksın. Zamanı gelmiş. Melekler gelmiş. Şimdi kim gelecek? 2 melek var. Bir rahmet meleği Müminler ruhlanır bil azap meleği çafiller ruhlanır. Rahmet meleği imşa sanki bir ipek elbisen üzerinden çıkartıyorsun diye ruhlanır hissetmene. O bilirsin sanki koyunun nasıl derisini şöyle, kurban keserken çekeriz böyle aynen böyle çekerler böyle. Buna azap meleği derler. Şimdi rahmet meleği ile azap meleği ne olur? Çissi anlaşmazlık çıkar ortaya. Biri diyer, bu tevbe et, tëme ruhunu alacağım. Azap meleki diyer, hayır. Diyer, bu hiçbir amel işlememiş. Biz ruhunu alacağız. O zaman diyerler, Rabbil alemin'e döner. Rabbil alemin dönerler. Allah-u Teala diyer ki, cidin yeri ölçün. Nerede ölmüş? Hangi köye yakunuysa, o köyü ilhak edin. Yani azap köyüne yakıyorsa, azap meleki çeksin. Rahmet köyüne yakunuysa rahmet meleki çektir. Bu arada melekler ora varmadan hala Allah Teala ona için yazmış hidayeti, rahmetini yere emrediyor. Yere emrediyor. Yere diyor büzül. Nere büzül? Asıl da adam rahmet köyüne hele tam ortasına varmadan Allah'ın izni emrini bitirmiş. Emrediyor rahmet köyüne yerine ora büzülüyor. Melekler ölçüyorlar, bakuyorlar oraya daha yakındır. Rahmet meleki alıgır onu. Demek ki sadık tovba. Ha bu olaydan çıkarttığımız fıkh nedir? Salih toplumdan kötü toplum. Onun için kötü toplumdan uzak duracağız. Salih toplumda oturacağız. Sen ne kadar kendine güvensen gidip bir kahvahanede, yani gidip bir kötü bir ortamda ben davat yapıyorum diyebilir misin? Sen ha, Belti hakikaten sen çok sağlam mümensin. Gidip davet niyetiyle yapıyorsun ama eee sen kendini tehlikeye atıyorsun. O ortamda bir gün, çün üç gün, bugün bundan göz yumarsın. O o hatadan göz yumarsın. Ne olur? Yavaş yavaş sen ol olmazı ol, olan gibi görürsün. Çünkü insan Alışa alışa ne olur? Küçük günahlarını görmezden gelir. Onun için ayet tane geçiyor. Diyor. Şeytan sizin amellerinizi gözünüzde süslü güzel görürsün. Fetrahu hasena. Amellerinizi de görürsünüz, güzel görürsünüz. Ondan dolayı bu kötü toplumlardan, kötü arkadaşlardan uzak olmak ne demektir? İmanımızı artırmak demektir. Eksilmekten kurtulmak demektir. İkisi birbirine bağlıdır, dengedir. Denge kuracağız. İmanımızı artırmaktan eksiltmek. İmanımızın eksiltmek sebebi nedir? Dedik, kötü toplum. O zaman kötü toplumda bulunmayacağız. Sen bir yere gittin, o yerde televizyon var. O televizyonda ne var? Bir Türk dizisi var. Başkalarını suslamayalım. Kendi dizilerimiz var. Sağ olsunlar. Ne kadar da sağ olsunlar. Yetiyor üretimakta neyi? Fitneyi. Oturuyorsun, akraban delir gitmişsin işte o dizi var. Ya susun diye adet gereği işte belki bir şey konuşurum. Susuyorsun ama ne oluyor? Arada sırada gözün kadına bakıyor, müzik var dizide, kötü şeyler var dizide. Göre göre ne olur? Al i̇nsan alışır. Alışkanlık olur. Onun için sen Müslüman isen, kimliğin var ise, evet ben geldim. Kardeşimin ne ödür, amcamın ne ödür, dayımın ne ödür, komşumdur. Kardeşim beni istürsen ben gelirim çabucuğa bakım. Benim prensim de bengi olduğum yerde televizyona bakmayınalım. Yani. Ben geldim seni göreyim. Anlatabildim mi? Bir de parantez arasında televizyon olduğu yerde kimse kimseyle sohbet etmez. Yalandır. Yani ben seninle oturmuşum ve Eyüp ne yapıyorsun filan ama arada sırada gözüm televizyonda. Tam seninle konsantre olamıyor. Hep dikkat. Televizyonu kapa. Başka çin var. Kardeşler kavga oturalım karşıda. Ben onu gelmişim ziyarete. Onun için bu kötü toplumlardan uzak duracağız. Taviz vermeyeceğiz. Değil mi? Sen deme ben işte davet için gitmişim. Hayır. Sen davet için kendini yakma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Siz kendinizi mum, mum mum'a benzetmeyin diyor. Mum ne olur? Mum Resulullah diyor yanarken atrafını aydınlandırıyor ama kendini bitiriyor. Sen de öyle olma diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Deme ben gidiyorum davet etmeye fayda vereyim ama bana da kendini de yakıyorsun. Kendine mukayyat olmak sen mükellefsin. Onlara hidayet vermekle mükellef değilsin. Teblirle de mükellef değilsin. Ne zaman sen kendine mukayyat oldun ondan sonra teblir yaparsın. Onun için daveti etmek o da bir nedir dedik fıkıhtır. Her adam çıkıp davet yapamaz. Şu davet yaparsın kendin de yaparsın. Ama alimler bililer ne zaman konuşurlar, ne zaman girerler içeri? Ne zaman ha bazı bizim eee alimlerimizin yeni, yeni yeni eski alimlerimizin davetçilerimizin var. İşte böyle meyhanalara gitmişler, davet yapmışlar, faydası da olmuş. Ama bu çindir tarihte birkaç tane var. Ama cenelde yoktur. Çin kendine güveniyorsa, bu işin fıkrını biliyorsa onun için geçerlidir. Aynen cidel gibidir. Ehli bid'atlen cidel etmek ehl-i sünnetteh caiz değil. Ama ne zaman caiz olur? Sen emilsin ne konuştuğunda. Hatta şert koşmuşlar, edebiyetin yüksek olacak alimler demiş. Çünkü karşı tarafın edebiyeti yüksek olur. İnsanlar şübhete tez kapılır. İnsanların gönlü sünger gibidir. Hemen şübhete emeller. Çünkü ne? Gönül nefis'in Yücedir. Nefisten gönül aynen şeydir. Kalp şeytan bu kalbi sünger gibi yapmış. İçine girmiş ya. Ama mü'minin içinde kalbine sünj girmedikçe şeytan iman doluysa aynan ayna gibidir. Bir şüphe girse hemen yansıtır atar dışarı onu. Onun için ne yapacağız biz? Kalbimizi imanla, şeriatla, şeriatın kurallarıyla, ölçüleriyle cilalayacağız. Evet. Bu da kötü toplumlardan uzak durmamız imanımızı eksilmeden kurtarır. Gaflet, ihmal ve Allah'ı zikretmeyi unutmak. Allah'ı zikretmeyi unutmak. Bu nedir? Bu insanı bitirir. Zikrullah. Nedir zikrullah? Allah'ı zikir. Zikir nedir? Allah'ı her zaman Önünde hazırdır, nazır gibi göreceksin. Her yerde Allah seni görüyor mu? Görüyor. Ben Allah'ı görüyorum, ben görmesem ama O beni görüyor. Bu inanca yetişsek ne oluruz? Bu inançtan yaşasak nedir dedik? Bu İslam'ın üçüncü mertebesidir. Dinin üçüncü mertebesidir. İslam, iman, ihsan. İhsan seviyesidir. İhsan nedir? Eşittir evliyaullah. Enbiyaullah. Bu olarak nedir? İhsan derecesindedim. Her zaman sen Allah-u Teala'yı görmüyorsun o seni görüyor. Nasıl çalışırsın? Saat gibi. Ondan dolayı zikir nedir zikrullah? Allah-u Teala'yı her yerde hatırlayacaksın. Ben bu suyu içtim. Allah'ı unutsam bu bana faydası olmaz, zereli olur. Çünkü şeytan benimle içer. Ama Allah-u Teala'yı hatırlasam Bismillah diyorum, şeytan benimle içmedi. Yemek yerken öyle. Onun için eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kafir bir mideyle bir mideyle yer. Kafir 7 mideyle yer. Onun 7 tane tarafından demek ki şeytan var. Yedir çat tok olmaz. Hatta bir gün bir tane bakmış böyle fazla yemek yiyor. Resulullah demiş bunun üzerine getirmeyin yani. Yanlıma gelmesin. Çok yemek diyor aşır böyle. Mumin her şeyde zikrullah, Allah-u Teala'nın korkusu. Allah-u Teala'yı hatırlasan yürürken diğer karın zeyyirde aziyet vermez. Ne, niye aziyet vermiyorsun? İnsan var yürüyor. Çalıyor duvara, sağa, sola zelal veriyor. İnsan da var adımını attıkça sanki mayın tarlasında yürüyor. Kimseye aziyet vermiyorum diye. Nasıl mayına basmam diye hayatıma mal olur? Böyle kimseye aziyet vermiyorum. Allah'ın kullarına, Allah'ın mahluklarına yarattıklarına ister kuş olsun, ister hayvan olsun, ister canlı olsun, ister cansız olsun. Yani bir taş yolun ortasındaysa bunu al, çinere koy, niye? Kimse azap görmesin. Demek ki bunu ne için yaptın? Zikrullah sende var. Allah rızası için yaptın. Onun için gaflete düşmeyeceğiz. Neden düşmeyeceğiz gaflete? Allah'ın zikrinden. Allah'ın zikrinden gaflata düştük. İmanımız zayıflar. Allah'ın zikrine sarılsak Allah-u Teala her zaman gözümüzün önündeyse bizi görür gibi devrensak ne olur? İmanımız artar tavana gider. Yükselir, yücelir. Hatta ne olur? İhsan seviyesine gelir. Onun için gaflata dalmayacağız arkadaşlar. Gaflata daldık. Bizim imanımız biter. Aflatada dalmayacağız. Allahu Teala'yı her yerde hatırlayacağız. Her yerde hatırlayacağız. Her anımızda, her zamanımızda, hatta namazda bile. Namazda bile şeytan gelir. En zor mücadele nedir? Namazdır. Namazda gelir. Sana Allahu Ekber dedin. Şeytan yoktur ha. Allahu Ekber dedin. Niyeti bağladın. Hemen gelir başında. Budu budu budu budu budu. Hatta sana vasvasa yapar. Salam merdin her şey insan film gibi bitti. Tık diye bir yere kapattı televizyonu. Ama namazın içinde bütün hesabı, tüm bütün meseleler filan böyle dedi tartıştın. Hepsi gözünün önüne geldi. Bu nedir? Burada biz ne yapacağız? Vallahi. Nedir Allahu Teala her zaman önümüzde dedi. Ey bu zikrullahı canlı tutmak için Resulullah ne gösterir bize? Dür dilin, ağzın her zaman ıslansın neden? Allah'ın zikriyle. Her zaman la ilahe illallah. Estağfirullah. Hah? Ağzımızda olacak. La havle ve la kuvvete illallah. Nauzu billah. Bunlar hepsi zikrullahdır. Bunlar hepsi sünnette var. Al bir hüsün Müslüm, o duaları oku. Sana yeter. Allah'ın izniyle. Devamlı onları tırdat etsin. Devamlı dilinde dolandırsan onları. Devamlı ağzın neyle zikrullah'la n ne olsun densin. Dilin dönsün. O zaman şeytan sana yaklaşamaz. O zaman imanın eksilmez. Tam tersine imanın artar. Bize ne lazım? İmanımız artsın. Eyidir niye imanımız artsın? Dedik. Çünkü biz akıntının tersine gidiyoruz. Hayatta akıntı var. Düşmanımız güçlü. O akıntının tersine gitmek için ne yapacağız? Daimi depo'nu dolduracağız. Neyle? İman. İman neyle dolar dedik? Amelden. Amelin hepsi elimize her amel geldi dolduracağız depoya çalışmaz. Ne ister? Amelin de salihi. Salih amel koydukça senin gücün artar. Salih amel depona doldurdukça gücün artar. Yok tampoya Allah'ın izniyle Rabbini, ruhunu teslim edene kadar sen salih amelden gel salih olarak Allah Teala seni kabul eder. Bu da neyden olur? zikrullah Allah'ın zikriyle Allah'ın zikri nedir dedik zikir kinayettir tabi zikre dilden ama bütün hali ahval zikrullah otur böyle tefekkür et hiçbir şey yoktur bu odada şimdi ne var bir elektrik var karşımda bu elektrike baksam ya bu Allah subhanu teala nasıl bir nimettir yarattı bunu ne deriz e bunu Edison buldu Edison buldu bak Edison buldu yaratmadı onu İlacı bile doktor buldu ilacı. He? Yani şimdi biz giriyoruz bir hastalığımız oldu, bir antibiyotik alıyoruz, hemen Allah'ın izniyle bu bizi iyi ediyor. Antibiyotiği bulan lan Allah razı olsun diyebiliriz. Bir mahsul yoktur. Ama antibiyotik nereden buldu? Yarattım onu? Haşeva kefe. Ama bu var, evrende bu var. Bir yerde gizlidir, çıkarttılar onu. Anlatabildim mi? Yoksa aslında var. Demek çiçim yaratmış bu elektriği. Allah-u Teala. Eylir, edusona kim akıl verdi? Allah-u Teala. Her şeyde Allah-u Teala'ya bağlamamız lazım. İşte bu zikrullattır. Her şeyde Allah-u Teala'ya bağlayacağız. İyi, kötü meseleler, hepsi kaderdendir. Bunların hepsini Allah-u Teala'ya bağlayacağız. Hepsini bileceğiz. Her şey başımıza musibet gelse Allah'ı düşüneceğiz. Niye geldi musibet başımıza? Tamam Allah bunu yazmış. Bir sebebi var sebebini de bize göstermiş. diyor Allah Teala bir musibete geldi bilin elinizdendir. Her şeyi kend Allah Teala'ya bağlayacağız bu hayatta. Ne zaman lan böyle ne zaman aklımız selim oldu, malik oldu, kalem işledi üzerimize, ta ömrümüzü teslim edene kadar zikrullahı elden bırakmayacağız. Evet arkadaşlar. Günahları ve masiyetleri işlemek, günah işlemeyi basit görmek Biz dedik salih ameller nedir? İmanın şübeleridir, parçalarıdır. Bütün salih amel imandan türemiş. Bütün kötü amellerde, masiyetler de nedir? Küfürden türemiş. E i̇yidir, salih amel işlerdikçe bizi ne yapar? Salih insan eder. Çünkü imandır. Depomuz salih amelden dolar. Ama masiyetler nedir? Küfürden, kötü küfürden gelmiş. O zaman biz masiyeti işlediğimiz için ne olur? Saliha engel olur. Yani bir dişli çalışıyor. Sen bunun arasında ne yapacaksın? Yak süreceksin. O yak ne dedi salih emmen? O dişlinin arasında yak damlattıkça ne olur? O rahat çalışır. Sesi de olmaz böyle. İşler senin işini görür. Ama o dişlinin arasında bir yabancı parça açan ne olur? Engel olur. Biraz daha gücülüsü olsa biraz daha engel olur. Biraz daha gücülüsü olsa bir iki dişini kırar. Biraz daha gücülüsü olsa ta o şeyi bozar. İşte salih emelden kötü emel masiyetler böyledir. Biz masiyetlerden ne olacağız? Uzak duracağız. Ne için uzak duracağız? Salih emellerimizi engellemez. Eğer biz masiyetleri işlesek ne olur? Salih emeller zayıflar. O zaman ne olur? İmanımız zayıflar. İmanımız zayıflamasın. Mahsiyetlerden uzak duracağız. Mahsiyet nedir? Çoktur. Çok çoktur. Küçüğü var, büyüğü var. Gıybet mahsiyettir. Nemime, namnamlık mahsiyettir. Allah'ın haram kıldığına bakmak mahsiyettir. Yalan demek mahsiyettir. Babaya anneye çötü davranmak mahsiyettir. Niyetini salih etmemek de isyattır. Bu herkese isyattır çoktur. Bunlardan ne alacağız? Bunlar hepsini bileceğiz. Mahsiyetlerden kurtulmak için bilmemiz lazım. Nasıl savaşta düşmanına galip gelmek için savaşın %50'sini kazanmak ne diyor? Düşmanını tanıyacaksın. E biz de mahsiyeti bileceğiz ki işlemeyelim. Yoksa biz işleri zannediyoruz mahsiyet değil ama o bizim kökümüzü kazıyor. Mahsiyetlerden uzak olacağız. Bir ne sağduyu uzak değil küçümsemeyeceksin. Mesela ben yürüyorum Allah'ın haram kıldığı bir şeye baktım. Ya bir şey olmaz ne yapayım gözüm baktı. E o kaderde olsun ya ne ne yapalım? Küçümsedim. Maasiyet. Ya yani bir yerde bir ufak yalan söyledim. Ya bu işte ne yapayım mecburiyetten olmasa da olmaz ne adam üzülme geldi. Bunları nedir küçümsemedir. Küçümseme küçümseme ne olur? Alışırsın, alışırsın. Ondan sonra seni götürür. Şeytan ne yapar dedik? Alıştıra alıştıra gelir. Allah-u Teala diyor, adımları var. Adımlarına uymayın. Adımları nedir? Basamak basamak, hırsız gelir, parmak üzerine yavaş yavaş yürür, hedefe yetişir. Aynen. Şeytan adım vadım gelir. Birden zırtlamaz yalnız, sesle dur konsun yanına. Senin dikkatini çeksin, sen de işleme sunan. Hayır. Sındıra sındıra, sındıra sındıra, sındıra sındıra, sındıra. hatta seni masiyetin, içine bırak. Onun için masiyetlere biz eee hor bakmayacağız, küçümsemeyeceğiz. Bir küçük masiyet işledir bunu büyütacağız gözünüzde. Yükselteceğiz, büyüteceğiz ki ondan büyüğüne düşme. Ama bunu küçümsesek yani onu alışırız artık. Kalbimiz ne yapar onu? Örenir onu. Öğrendikçe daha müncheri müncher görmez.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 Zamanı yoktur. Ebedi adı üzerindedir. Ama dünya nedir dedik arkadaşlar. Dünya bir insanoğlu için en çok yaşarsa kırk senedir. Kırk senedir. Çünkü bir kırk senesi yani çocuklukla geçer yani uykuyla geçer. Geç seksen sene yaşadı. Yetmişten sonra yaşayan insanın da ne hayatından ne tadı alır. Almaz. Kırk sene, yan altuz sene, yan altuz beş sene, yirmi sene, yirmi beş senedir. Bu hayatta Allahu Teala nasıl dedi babamıza cennette bir engel koymuştur. Dünyada da Allah Teala bize az bir engel koymuş. Ama bazı engeller var çifte standarttır. Yani ruhuaddin böyle annem yani bir hançer gibi elinde böyle vursan öldürür, böyle vursan öldürür. Eyye kullansan iyidir, çöçe kullansan kötüdür. Buna dikkat edeceğiz. Bu fani dünyanın şehvetleri çoktur. Bunlara teslim olmuyoruz. Eyidir fani dünyada şehvetler nedir? Mal. En önemli şehvet mal. Evlat, kadın. Allah Teala bunu ayette zikrediyor. Bu üçü. Bütün şehvetler bu üçünden türer. Eyidir biz de bir çılahımızı koyalım önümüze, düşünelim. Aklımızı İşte akıl burada çalışıyor. Aklın vazifesi nerededir? Buradadır. Şeytan bırakır mı sen doğru yerde aklını çalıştıracaksın? Bırakmaz. Ne yapar seni? Niye böyle oldu? Çünkü kendisi niye dedi ya? Atıldı rahmetten. Sana da de niye demek istiyor? Hatta sen rahmetten alın. Ama biz doğru yerde çalıştırırız aklımızı. Nerede çalıştırırız? Burada. Allah-u Teala bize bu şehvetleri yaşayabilirsiniz demiş. Yasaklamamış uşağı erkekleri sonuna kadar yaşa. Ama bunun bir limiti var. Sınırı var. Yene de bunu benim yolumda kullanacaksın. Bu yoldan kullanacaksın. Mesela ben sana diyorum gel benim evime. Benim evime kardeşim bu caddeden kısa yoldur. Sen caddenin o başındasın mı bu? Buradan gel evime. Anlatabildim mi? Du doğru yol gösteririm seni. Buradan gel önüme. Bu benim isteğimdir. Sen ne yapıyorsun? Sokakları dolaşıyorsun, oralardan gidiyorsun, kaybolursun, sonuçta geliyorsun. Yanlış. Doğru olan nedir? Kısa yoldan geleceksin. Allah-u Teala de senin için bir yol çizmiş. Benim yanıma gelmek istiyorsan bu yoldan geleceksin. Ha, gelelim mala. Allah-u Teala malı bizim için haram kılmış mı, halal mı kılmış? Hala, halal kılmış mı? Ne zaman haram olur ma? Haram yoldan kazansan. Allah'ın yoluyla değil. Haram yoldan kazansan. Zulm etsen, başkalarının malını yesen, istila etsen. Ne zaman malın haram olur? Haram da kazanmadın. Allah'ın teriyle de kazanmışsın. Zekatını vermezsin. Çünkü Allah'ın yolu nedir? Onun kırkta birini Allah rızası içi vereceksin. E bugün intihandır. Bir de Allah-u Teala ne diyor sana? Evet bir artı bir iki. Sen kırkta senede kırk paran var ise birini Allah rızası hiç veriyorsun. Ha otuz dokuz kaldı. Değil mi? Azaldı mı? Azaldı. Ama neyle? Akıl mantıkla. Ama asılda Allah Teala diyor sana göre otuz dokuzdur. Bana göre yedi kat, on kat, yedi yüz kat ben onu ne yapıyorum? Artırıyorum. Adında ne koymuş zekat? Zekat nedir? Alebgede. Ena ma ziyade. Yani artma. Hadi bak zekat nedir? Yani bir şey çok alıyor. Yani sen zekatı verdikçe çok alıyor. Ha bunu da hak kısaca anlatayım. Ben bahçama bir ağaç ekecektim. Bu ağaç üstün bir gün önce büyüsün. Bahçıvan geliyor sana sene, senanın sonunda dur bu ağaç sağlıklı büyümek için. Ben bu dallardan budayacağım. Olmaz. Budama buda sana ağaç kısa olur. Ben diyorum bir ara dallı budaklı olsun olmaz diyorsun. Ve olmaz bırakırsın. Ne olur ağaç? Uzar, ince olur. Bir rüzgar onu kırar. Barın de de dengesiz verir. Ama o ağacı bahçıvan, uzman bahçıvan her sene yoğunsa o ağaç tam kıvamında büyür. Tam kıvamında ne olur? eee Meyve. istediğin meyvesini verir bir de ömrünü kıvamında tutar. Ömrünü de tutar o ağaç. Özgöre karşı çöç çünkü altan çökü kabarır. Dalları her sene bir de genç dallar atar. Taze dallar çıkar. Şimdi zekat da ona benzer. Biz cahillik bilmiyoruz. Bize şeytan ne diyor? Ya bir versen 39 kaldı. Eksik. Evet bir art bir içi ama biz neye uyacağız? Allah'ın emrine uyacağız. Bizim a bu gayb mı? Gayiptir. Bereket gayiptir. Bereketi gaybe inanarak göreceksin. Bizim dinimiz zaten arkadaşlar gayiptir. Bizim Rabbimiz bile Rabb'a gayiptir. İnanıyor muyuz? İnanmamız lazım. Evet. Ondan dolayı paramızı ne yapacağız? Zekatını vereceğiz. Zekatını vereceğiz ki Allah'ın yolunda kullanacağız. Haram yola harf etmeyeceğiz. Demek ki biz Allah mal şehvetinden bizi ne yapmış? Haram kılmamış. Sadece benim emretmediğim, benim çizdiğim çizgiden çıkmayın içeri. Evlet gelelim. Ey Allah-u Teala diyor evlet edinmeyin. Tam tersine. İslam bizi evlet edinmeye teşvik ediyor. Ama nedir? Evleti Allah rızası için yapacaksınız. Ne için? Ben evlet yapıyorum. Çünkü e, ümmetim çok alsın. Salih yetiştirin bunları. Bana faydalar olsun öldükten sonra dinlerine faydası olsun. Bu çizgide yaşasan sen ne olur? Allah rızası içerisin. Ama Allah'tan yolundan çıksan dışarı o zaman ne olur? Harama düşersin. Düşmeyeceksin. İşte İslam dini böyle bir nimet dindir arkadaşlar. Ondan sonra ne kaldı? Kadın. Kadın şehveti. Allah Teala bu kadını da erciy-i münüden ifkele etmiş. O da nedir? Allah-u Teala kadını erçek için tam bir iptiladır. Her şey kadın kadının her şeyi Ademze'ye bak istisnasız Ademze'ye kadının her şeyi erçek için bir iptiladır. Onun için bu da intiham babıdır. Ama kadını yasaklamış mı bize? Yani yemeği koysun karşısına sen de atsın yemek yeme desler sana. Bu nedir zulümdür? Hayır Allah-u Teala diyor ye ama halalından ye. Bize de Allah Teala kadını izin vermiş. Kadını ne yapıyoruz? Kadını o nimetten biz ne yapıyoruz? O nimeti yaşayabiliriz. Ama Allah Teala izin vermiş bize halanızla yaşayacağız. Halal nasıl oluyor? E toplumda adette, örfte, dinde nedir? O kadınla evleniyoruz. Hatta Allah Teala insan oğluna tabii bunu maalesef bizim kadınlar anlamıyorlar. Müslüman kadınlar da anlamıyorlar. Gayri müsliman hiç anlamaz. Allah Teala erkeğe vermiş, kadının şehvetini vermiş. Erkek bir kadınla yetinmez. Bu şehvettir içinde. Erkek bir kadınla yetinse o anormal erkektir. Bir erkek desemem bir kadın yeter mi ne? O anormaldır. Hiç kimsenin ilacı geç. Anlatabildim mi? Kadın ha sınırı var mı? Yoktur. 1000 tane kadın getirsen bir erkeğin sağlıklı erkeçsin evet der. Ama İslam bunu ne yapmış? Limit koymuş. 4 tane. 4 tane den sonra sabre etti. Ama bu 4 taneyi de böyle açmamış kapıyı. Kim adaleti sağlıyorsa pek pilden ince bir adalet var orada. Onu sağlıyorsa yapabilir. Yoksa bizim her dedikleri gibi değil ki çöylüler burada evlenir evlenir. O bir hanımlarına atırlar ondan sonra faturayı İslam'a kesiliyor. Hatte kim adaleti sağlay sağlayamıyorsa o evlilik haram olur onun için. Adalet nedir burada? Zahiri, dış davranış. İç sevgi değil. Ben birisini birisinden fazla sevebilirim. Bunun mahsulü yoktur. Ama bunu dışa yansın diye. Ayrıma yansın diye. İster çocuklarında ister hanımlarında. Allah Teala işte sınır koymuş. Bu nimetleri biz dünyada yaşayabiliriz. Onun için bu nimetleri biz Allah rızası için yapmazsak vabal olur üzerimize. Ne olur? Tabana vurur imanımızı. Ne yaşayacağız? Adam var. Çoluk çocuğu için yaşıyor, seviyor, güzel ama onlar için ne yapıyor? Cidip haram yiyor. Yalan söylüyor. Ne için? Çoluk çocuğuna para yetiştirsin diye. Onları yetiştirsin, okutsun diye. Bu doğru mu? Doğru değil. Her şeyi Allah rızası için yapacağız. Onun için ne diyor dünyanın fitnesine ne yapacağız dalmayacağız. Kendimizi ona kaptırmayacağız. Fitnesine kaptırmayacağız. Bu fitnedir. Ama bu fitneyi biz nimete de çevirebiliriz. Bak bu cehennemi bu ateşi cennete de çevirebiliriz. Dünya dünya bir mümin için bir cennettir. Onun için dediği alimler diyorlar ki bu dünyanın cennetine giremeyen o bir dünyanın cennetine hiç nail olamaz. Onun için şeyler ne demişler? Salih insanlar, Arif insanlar, Evliyaullahlar eğer bizseler krallar bizden nimetteyiz. Kılıç da gelir bunu alırlar bizi. Elimizden bu saadeti, bu mutluluğu. Çünkü mümin, hakiki mümin dünyada bile cennette yaşıyor. Bu teç başına bir ders anlatsak bu bitmez. Nasıl cennette yaşıyor? Evet, ahiret yurdunu ihmal etmek ve ahiret için çalışmamak. Evet bu da çok önemli meseledir. Hepsi birbirine bağlıdır zaten. Ahiret için ihmal edip çalışmamak. Ahiret için ise salih amel ister. Ahiret ne ser düşüneceksin? Önünde ne var? Bak her zaman Allah Subhanahu ve Teala ahireti zik ederken ne diyor? Eğer ahireti düşünürken Ahireti ne hatırlatıyor? Cehennemi mi var hatırlatmıyor. Birçok ayet ahireti hatırlatıyor. Ahiret nedir? Ahirete cehenneme gitmeden önce hesap var. Ahirette en sembolik mesele nedir? Kıyamet günde terazidir. Terazide ne var? Hesap var. Eğer sen o hesaba, teraziye inanıyorsan bu günahı işlemezsin. Şimdi ben bir salih amel işliyorum, aklına gelmesi lazım. Terazime bir şey koydun. Çünkü ne koysan terazine o gelir senin önüne. İki tane melek var. Sağdaki salih amelleri yazıyor. Soldaki kötü amelleri yapıyor. Miskali zerre ameli bile yazıyor. Miskali zerre. Nedir miskali zerre? Gözden görünmeyen. Ameli ne yapıyor? Yazıyor. Ondan dolayı biz terazimize ne koysak o gelir önümüze. İhmal etmeyeceğiz. Ahireti ihmal etmeyeceğiz. Zamanımız kısıtlı olduğu için Evet, kısa keseceğiz. Kim? Bitirme. O olur bu. İtaatlerde ve Allah'a yaklaştıracak amellerde kusur etmek, tembellik yapmak ve vakitlerini salih amellerle değerlendirmemek. İtaatler nedir? Allah'ın emrettiği amellerdir. Bunda ne yapıp tembellik yapmamak lazım. Her zaman tank poli gideceksin. E ma vallahi acelem var, sünnetimi kılmayayım. Tesbihimi çekmeyeyim. Acelem var. Hayır. Dünya işi bitmez eskiler derdi. Koştur, koştur bitmez. Birden bakarsın hak başın hak taşına dayanmış. Bitmez. Ne yapacaksın? Ahiretin düşüneceksin. Ondan dolayı alimler diyorlar ki bütün hayatını bir merkeze bağlayacaksın. O merkez nedir? Allah'ın şeriatidir. Hayatını ona göre kuracaksın. Allah'ın şeriatını hayatına göre düzenlesen sen bil şeytanla uyumuşsun. Şeytan seni alır. Ha seni dinden çıkartamaz. İmandan çıkartamaz ama seni imanını mükemmel işlemeye engel olur. Onun için Allah'a itaati engel yapmayacağız. Daima Allahu Teala'ya tembellik yapmayacağız. Aynen tamponla dik duracağız. Onun için namazdan önce abdest etmek e, o vaciptir ayrı. Tazelemek bile teşvik etmiş Resulullah. Her namazın taze abdest almak. Ne için? Bir insan biraz ne olsun? Tampoli gitsin namaza. Bak şimdi bunu dene. Burada kakanın bir namaz kılalım. Her çeşine bir de suyu var. Kakanın namazı. Bir de her çeşit tazeler de salsın gelsin namaza. Bir canlanır. Ama onu yaparcan yok ben gidip el yüzümü yıkayayım uykum gitsin diye. Hayır. Onu yaparcan ibdes ibadetinde yaşayacaksın. Zikrullah olacak orada da. Allahu Teala'yı hatırlayacaksın. Ebdesin faziletini şeyini O zaman ne olur? İşte bu salih emelleri ihmal etmeyeceğiz. Evet. Şeytanın peşinden gitmek. Çünkü şeytan müminin azılı bir düşmanıdır. Onun başını belaya sokmak için pusuda bekler. Onun en büyük gayesi ve düşüncesi, müminlerin akidelerini bozmak, kalplerindeki imanı sarsmak, tahrip etmek ve zayıflatmaktır. Evet. Ayet var. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin.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 Eyi komandanlar ne yaparlar? Önce düşmanlarını tanımakı tespit ederler. Sayısını, gücünü, insanların savaş şeyini, kabiliyetini, düşmanı Adenze'ye tam tanıdıktan sonra %50 askeri planı nedir? Kazanmış. Biz düşmanımızı tanıyacağız. En tanımaft Allah Subhanahu taala bize vermiş. Düşmanınızın en büyük planı adımı var demiş. Adımı nedir? Ya ve şöyle derdi Celmis'in. Onun için ayet ayet kelimenin ne diyor? Ya eyuhal ya eyuhel zine amenu. Ey iman edenler. Bak demedi ey Müslümanlar. Demedi ey insanoğlu. Bazı ayetler geçiyor Müslümanlara hitap ederken eyuhannas diyor. Ama burada ne diyor? İman edenler. Kim hakiki şeytandan savaş eder iman eden. Düz Müslüman edemez kardeş şura bakmayın. Hakiki iman eden, imanını yaşayan, kalbinde iman olan ne yapar? Şeytanla, düşmanıyla savaş edebilir. Yoksa onun haricinde savaş edemez. Ey iman edenler, nedir? İman edenler. Hakiki iman edenler kalplerinde ne var? İman var. Evet ya Rabbim. Eşitiyoruz. Nedir emrin? La tetebiu hutuatish-şeytan. Şeytanın adımlarına ittiba etmeyin, uymayın. Adımları nedir? İşte bu sinsice basamak basamak celir. Yavaş yavaş celir. En büyük silahı şeytanın nedir? Yavaş yavaş, sinsice. Onun için şeytanın uşakları da bu günde bakıyorsun cahil, çifil milleti Müslümanlara nasıl gelmişler bizim ülkelerimize hakim olmuşlar? Hiç türlüler geldik biz sizin başınıza. A, bu hatayı yaptılar dedik 100 sene önce ama şimdi ne yapıyorlar? Yavaş yavaş siz yapın diyorlar. Sizindir ama işten ne görüyor? Kendi işlerini görüyorlar. Yani sağ gösterip sol vuruyorlar ya yani, sol gösterip sağ oluyorlar. İşte şeytan babaları budur. Ondan dolayı Sonra ne diyor Rabbil Alemin? وَمَنْ يَتَّبِعُ خُتُوَاتِ الشَّيْتَانِ Eğer çim, yani sakın şeytanın adımlarına uymayın. Ama çim uysa ne olur? Allah-u Teala uyandırıyor. Dikkat edin. Ne zaman bilirsin sen uydun şeytanın şeyine? Ne zaman bilirsin? Allah-u Teala bize yol gösteriyor asıl da. Diyor uymayın adımlarına. Ama uyanlar uyanlarda araz. Yani ne görünür oralarda? Uyanı nasıl biliriz şeytana uyanlarda? Nereden biliriz? Bu bir şahıs şeytana uymuş. Allah-u Teala burada bize ne gösteriyor? Yol gösteriyor. Diyor. Fe innehu. Çünkü şeytan diyor neyi emreder? Fe innehu. Şeytan. Ya'muru bil fahşai vel munkar. Fahşat nedir? O şeyat fahiş ha şey her şeyi ne yap sınırını aşmaktır. Mesela ne diyor bu fahiştir. Fahiş bir kavuldur. Yani sınırı adep sınırını her şeyi atmış. Fahiştir. Yani atmış sınır kırmış. Sınırı olmayan nedir? Kötüdür. Sınırı olmayan kötüdür. Sınırı olan nedir? Her zaman doğrudur. Münker nedir? Kötülük. Bütün Asıl da münker nedir? Kim bunu münker yapmış? Allah-u Teala. Allah-u Teala bize iyi yol gösterirken kötü de göstermiş. O iyi yöre salih demiş, kötüye münker demiş. Münker nedir? Allah-u Teala'nın talifinden kınanmış, köklenmiş. Nekir. Yani inkar ediyor Rabbil Alemin o amelleri. Terazide bile inkar olunur. İstenilmez o ameller. İşte münker oradan alınmıştır. Sonra ne diyor? Hayır Allah'ın fazlı sizin üzerinize olmasa var rahmeti mazekka مِنْ minkum min ahad. Asla. Allahu Teala'nın fazlıyla de mi ey mümin? De mi? Ben imanımla durdum şeytanın karşısında. Bak burada hatırlamaktı. Zikrullah burada ortaya çıkıyor. Deme lan karşısında durdum. Yine Allah'ın fazlıyla sen durursun. O fazlı da nedir seni hidayete vermiş. O hidayeti ne yapacaksın? Allah'ı doğumlu hatırlayacaksın. Allah'ın karşı, şeytanın karşısında duracaksın. Yoksa Allah-u Teala hiç kimseyi istisnasız ne olur? Şeytanın hutbasından kurtarmaz. Biz kurtarırsak Allah'ın fazlıyla kurtarırız. Bir ara Allah'ın fazlı var bize hidayeti ölmüş. Değil mi? Yer üzerinde kaç tane canlı var? Biz Allah seçmiş bizi Musulman yaratmış. Seçmiş bizi salih yaratmış. Seçmiş bizi Resulullah'ın izinde gidiyoruz. Bugün de Türkiye'de 70 tane mil, 70 milyon Müslüman var. Kim geliyor Resulullah'ın izinden? Cidenleri demek ki azınlıktır ama demek ki Allah seçmiş onları. 70 milyonun içinden seçmiş. 1 milyar Müslüman var dünyada. Sen onları içinden seçmiş doğruluyor. O eee sonra ne diyor Allah Teala? Velakin Allah yezki men yasha. Allah Teala İstediğini teskiya eder. İstediğini hidayete varar. Bu nedir? Burada Allah-u Teala'nın azim kudreti çıkıyor. Vellahu semihun alim. Yine ayeti neyle bitirir? Çi sifatıyla. Dedik bu ayeti bitiremme sifatları nedir? Bu tek başına bir ilimdir. Ne diyor? Semihun alim. Semih nedir? Allah-u Teala'nın bir sifatıdır. Eşitme sifat. Allah her çeşiği eşitir. Allah'ın haricinde her çeşnedir mahluktum. Allah bütün mahlukatı eşittir. Sadece canlılar değil. Dağı daşı da eşittir. Onlar da tesbih ediyorlar velakin la tafkahun tasbih. Onların ses tesbihlerini duymazsınız, o anlamazsınız. Ama kim anlar? Onları yaratan eşittir. Alim nedir? He? Her şeyi bilendir. Ama her şeyi bilen değil. Bir uzman da var her şeyi. Bir günde Amerika'da her şeyi biliyor. Ama hakkıyla bilmiyor. Amerika nerede bilecek? Yerin altında ne var? Amerika nerede bilecek? Ben burada ne yapıyorum? Anlatabildim mi? Hakkıyla bilen kimdir? Allah-u Teala'dır. Hakkıyla bilir. Elmi hakkıyla var. Niye Semih'in alimle burada kapattı bunu? Çünkü kimi hidayete veracak? Alimdir. Neye alimdir? Alimdir. Semi'tir. Neye semi'tir? O mümin hakkıyla Allah-u Teala'yı istiyor. O da nedir? O da nedir? İman edendir. Ondan dolayı, ondan dolayı iman edenler nedir arkadaşlar? Hakkıyla Allah-u Teala'nın seçkin kullarıdır. Allah-u Teala nereden bildi? Çünkü onlar dua ediyorlar. Zikrullah ediyorlar. Allah'tan istiyorlar. Ya Rabbi bizi sebet kıl iman üzerine. Sebet kıl iman üzerine. Sebet kıldığı iman üzerine ne olursun? Allah-u Teala'nın seçkin kulu olursun. Evet, bitti mi orada? Bitti. Ey muvahid kardeş. Okuyor mu? Ok, onu da. Ey muvahid kardeş, bil ki bir kul şeytanın şerrinden, adımlarından, tehlikelerinden ve vesveselerinden faydalı dualarla ve belekette zikirlerle Allah'a sığınmadığı zaman, şeytan onun imanını zayıflatır, azaltır. Hatta bazen şeytana uyması ve Allah'ın korumasından uzak kalması ölçüsünde imanını tamamen kaybedebilir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Rahman'ın gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse biz de ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona arkadaş olur. Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der. Evet. Bu ayet ayet-i celile yani bu meseleyi bile kalbi olan hakiki mümin bu yeter Allahu alem. Duyu women yaşu an zikrir rahmanani. Rahman nedir? He? Her şeyi merhametiyle kapsayandır. Kim Rahman'ın zikrinden yani Allah-u Teala'nın her şeyde her adımda Allah-u Teala'nın hatırlamayan ne olur? Allah-u Teala'nın zikrinden uzak olur. Ama her adımda Allah-u Teala'yı hatırlayan nedir? Allah-u Teala'yla yaşayan. Kim Allah-u Teala'dan uzak yaşayan, onun sisteminden kurduğu, çizdiği yoldan uzak yaşayan ne olur? Nuqayyid lehu şeytana. Ona bir şeytan musallat olur. Ona nedir o şeytan? Kerim'dir. Kerim nedir? Arkadaştır, yoldaşıdır. Ekizi gibidir. Nereye geçse oradadır. Şeytan ekizin olduğunu oldun, yandın sen. Ha? Yandın. Şeytan nereye götürür seni? Çöplüge, pislüge. Hiç iyi yere götürür mü seni? Hiç götürmez. Dediçimin kılavuzu kargı olsa ne olur? Çöplüklerden geçer. Ha? Ha? Ama kılavuzun kim olacak? Rahman'ın elçileri. Rahman'ın yolu. Sırat-ı müstakim. Olduktan sonra sen ne olursun? İşte ondan sonra Allah-u Teala anlatıyor. Kıyamat gününde birbirlerinden beri olurlar. Birbirlerine küfürlerler. Hatta şeytan orada ne kakar? Diğer beni levme etmeyin. Siz kendi nefsinizi levme edin. Ben size derim gelin geldiniz. Ben sizi zorlamadım diye. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İblis hatibu ehl-i nar. Ataşta cehennem herkes kapılar kapandı. Musa'da öyle kapandı ki mühürlendi yani. Ebedi kalanlar için. Nar-u Musa'da kapılar kapandı. Mühürlendi. Hiçbir yerden bir şey almayacak. Bitti. Ümit tekesildi. Hı? Millet ne içindedir? Gam içindedir. İblis kahhar şeyhe hatip olarak konuşur. Ne diye? İşte bu sözleri der. Yani siz beni leğmetmeyin. Siz kendinizi leğmetin. Ben size davet ettim. Siz bana uydunuz. Uymazaydınız Allah size akıl vermiştir. Ya bunu dünyada yaptı bile İblis. Nerede yaptı? Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'nda Melekler andığın değildi iblis kaçtı. Süpürdü gitti. Çuffar uğruş dedi lan ona gel der de gitti. Yok dedi ben Allah'tan korkarım. Ben gördüğümü siz görmüyorsunuz. Allah melekleri geldi dedi. Biz bunlara haklayamayız. Allah kadirdir. Ondan dolayı iblisin yolu budur. Seni getirir. Ondan sonra senden beli gelir. Ben senden değilim diye. Bana günahım yeter diye. Zaten ben sizde sizin günahınızı alamam diye. Siz beni istice ibrettir. Evet. Bu da arkadaşlar bunu da yaptıkça Allah'ın izniyle imanımız ne olur? Kurtarır. Bu yolları tedbiri elden bıraksak imanımız azalır. Bize ne lazım? İmanımız artsın ki kurtarır. Velhamdu lillahi rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala seyyidi l-mursanin. Nabiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.